İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Dart Vader. Hoş geldin Dart. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün şöyle bakayım kaçıncı program olmuş? 38. bölümünü dinliyorsunuz Müzik 2'ye ayrılırın. Ve, e, Mahir kızın bugün bizim için seçtiği konu sahne tozu. Aa, çok güzel bir konu seçmişsiniz. Ben seçmedim Mahir Ilgaz seçti. Sahne tozu ile ilgili söyleyeceğim çok şey var. Tamam. Bütün programı buna ayırdık Mesela zaten. toz piresi. Tamam. Ee, ne yapacağız bugün? Sahne tozundan bahsedeceğiz. Sahne tozu ile ilgili şarkılar seçtik, getirdik. Evet. Ee, ve bunların çağrıştırdığı her şeyden bahsedeceğiz tabii ki. Ayrıca biz bunlardan bahsederken yalan yanlış bir sürü şey söyleyeceğimiz için bize haddimizi bildirmek isterseniz. müzik2ayrılır.gmail.com'a Yazabileceğinizi belirtelim Eski programlarımızı Ve bundan sonra yapacağımız programları da Zamanı geldiği zaman müzikikiyarları.tumblr.com isimli blog sitesinden Dinleyebileceğinizi de bildirmiş olalım Bu bildiriyle Birlikte bu blogun Bir takım fanatik takipçileri var Sağolsunlar en ufak bir gecikmede Bile delirip Vahşi inme yılları atıyorlar Nerede efendim diye? Niye yüklemediniz yeni bölümü diye Şimdiden bildirmek isterim ki Önümüzdeki iki hafta boyunca ben tatilde olacağım. Bu tatil sırasında dinleyeceğiniz programları hiç merak etmeyin. Geçen hafta kaydettik. E, programlarınız hazır. Lakin bugünkü programda dahil olmak üzere bu üç programı ben tatilden döndükten sonra bloga yükleyeceğim. E tabi. Doğrusu da bu. Evet. Tatilde bilgisayar başına oturmak gibi bir niyetim yok. E, bu gecikme için de. ...bize affedeceğinizi ümit ediyorum. Ee, kendimizi affettirmek için de... ...Tancı ile yıllar önce... ...havuzda çektirdiğimiz saçma sapan... ...bir fotoğrafı bugün. Mesela evet, saçma sapan olsun nefis bir fotoğraf ee, o. Facebook'ta, Facebook'ta zamanında bayağı yankı uyandırmıştı zaten. O fotoğrafı... Ee, ...yanımızda da yine müzik dünyasının... ...önde gelen isimlerinden... ...trompetçi Serkan Emre Çiftçi var fotoğrafta. Ee, havuzdan karaya doğru... ...evrimleşmeye çalıştığımız... Evet. ...olağanüstü bir anı sonsuzlaştıran... Eşim hanım çektiği müthiş bir fotoğraf paylaşacağız sizlerle. Şimdi lafı çok uzatmadan e, ilk şarkımızla başlayalım. Başlayalım. Bugün e... sert şeyler getirmişsin. Evet, öyle uzak ünlü olsun, heavy metal olsun. Öyle düşündüm, iyi, iyi düşündüm yani. Evet, harika. E, i̇lk konumuz Halford. Evet, Judas Priest'in efsanevi solisti Rob Halford'un. Evet. kurduğu ee, bir heavy metal grubu. Evet Judas Priest tekrar e, birleşmeden önce e, bir süre Halford adıyla çalıştı. Ee, Rob Halford'un bu üçüncü e, projesi aslında. Bundan önce e, yine Fight isimli bir metal grubu. Bir de Endüstriyel Metal diye e, tabir edilebilecek biraz daha farklı bir müzik yaptığı. Two isimli bir başka projesi var. Two İki W O diye. Evet, onları ben e, çok beğenmediğim için onları e, şey saymıyorum, kariyerinden saymıyorum. <gülüyor> bu bu seçtiğim grubu kariyerinden say sayıyorum. <gülüyor> ne, de, ben bir şey diyordum ne diyordum ben? E, Halford'un e, Crucible albümünü getirmişsin. 2002 yılında çıkan. E, sanırım doğru geliyor. Bu ikinci ya iki ya üç. Biraz notlarımdan bulup söyleyeceğim e, Albümü Halford'ın e, ilk albümü Resurrection'da e, Bruce Dickinson'la birlikte e, Şarkı söylemişlikleri de var bu arada Şimdi benim bu parçayla ilgili bir de sorum var Kim? Dinleyicilerimize Dinleyicilerimize e, Judas Priest hayranı olarak Geçinen e, Kısmına Dinleyicilerimizin Diyeceğim ki şimdi çalacağım parça Daha önce Judas Priest çaldığı bir parçaya felç şekilde benzemektedir. Hangisine diyeyim Hatta e, aynı bir aynı parçanın değişik sözlerle yorumu gibidir neredeyse. E, acaba o parça nedir? Peki e, bu soruyu doğru bilen dinleyicilerimize her zaman olduğu gibi standart ödülümüzü vereceğiz e, programımızın jingle'ının editlenmemiş. Orijinal versiyonunu e-mail yoluyla göndereceğiz. E-mail'ımızı da tekrarlayalım. gmail.com. Birazdan çalacağımız Rob Halford şarkısı. Hangi evet. Judas Priest şarkısının neredeyse farklı sözlerle evet. yeniden çalınmışı gibi Benim bir ekim daha var. Bu Pazar... soruyu doğru bilenlere ben de Judas Priest konserinde edindiğim bir penayı. Hediye edeceğim. Pena'nın üzerine Deep Purple yazıyor. E, fakat bu kimseyi e, aldatmasın. Verecek misin öyle bir Vereceğim gerçekten? tabii. Peki. Gelip şahsen almaları gerekecek ama değil mi? E, öyle değerli bir şey. Herhalde postaya vereceğimi düşünmüyorsunuz. Düşünmüştüm açıkçası. E tamam postaya veririm. <gülüyor> ne kadar çabuk ikna oldun. E tabii canım. Peki. O zaman Rob Halford'ın e, kariyerinden saydığımız tek solo projesi. Halford evet. isimli grubun Crucible albümünden Betrayal. Betrayal isimli şarkıyı dinliyoruz. Evet efendim, e, Halford'ın Crucible albümünden Betrayal isimli şarkıyı dinledik. Bu sırada ilk e aldık. Sorumuza cevap değil ama bana iyi tatiller dilemiş Mustafa Avcı isimli dinleyicimiz. Üstelik bunu e, Suudi Arabistan'dan ciddeden yapmış. Ta oralardan bizi dinlediği için ve de tatil dilekleri için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi... Ee, sahne huzu meselesinin detaylarına girmeden önce bir şarkı daha çalalım diyorum ben. Ee, parçayı e, çalan kişiye e, ister istemez ünlü esprimi yapmak zorunda hissediyorum kendime. Korkmalı mıyım? Korkmalısın çünkü iki espriyi bir araya katıp e, daha böyle dünya mutfağı tadında bir espri yapacağım. Al Cooper evet. hakkında ne? Al Cooper'ı vur Alice Cooper'a. ...gideyim mi ben? <gülüyor> Neyse ben Al Cooper hakkında... ...söyleyeceklerimi söyleyeyim Sen o sırada lütfen... ...köşede tek ayak üstünde bu yaptığını biraz düşün. Şimdi... E... Ben düşündüm, iyi yaptım. <gülüyor> Alan Peter Cooper Coopersmith. E... Bilinen evet. adıyla Al Cooper. Avusturya Yahudisidir kendisi. E, Amerikalı. Kendisi garip bir şekilde. E, 1944 doğumlu... ...Amerikalı müzisyen. E, çok enteresan bir kariyeri var... ...Al Cooper'ın... E... 1965'te The Blues Project e, grubuyla ilk defa e, önemli şeyler yapmaya başlıyor. Yine 1965'te Bob Dylan e, daha elektrik enstrümanlar içeren müzik yapmaya başladığı zaman e, stüdyo desteği veriyor Bob Dylan'a. E, hatta 1965'te e, Newport Folk Festivalinde Dylan'ın arkasında Hammond e, ork çalıyor. Evet, bu e, Dylan'ın e, elektrik gitarla çıktığı için Yuhana'da konser. Evet, e, aynı zamanda Bob Dylan'ın meşhur Like a Rolling Stone şarkısında da Hammond çalan El Cooper. 1967'de Blood Sweat and Tears grubunu kuruyor El Cooper. Blood Sweat and kaymağını yediği söylenemez çünkü birinci albümden sonra ...1968'deki Child is Father to the Man e, albüm... Çok kreatif, müthiş bir albümdür. E, kreatif fikirlerdeki e, ayrılıklar yüzünden ayrılıyor gruptan. İyi anlaşamıyorlar. 1968'de Blood, and, Blood Sweat Tears'ı bırakıyor. Lakin bir şey bıraktığı anda o kadar muhteşem başka bir şey yapıyor ki Al Cooper... Hemen Blood, Sweat and Tears'dan sonra e, Mike Bloomfield ve Stephen Stills'ı bir araya getirip hatta tanıştırıp e, eğer notlarımdan yanlış anlamıyorsam e, harika bir albüm Super Session'ı e, yapıyorlar beraber. E, aslında şimdiye kadar Super Session'dan niye bir şeyler çalmadık ona da pişman oldu. biz Böyle bir, tatilden... bir iki saniye sessiz duralım. Sanki bunu böyle yapmamızın çok derin bir anlamı varmış hissi verelim. Peki. Aldınız mı o hissi? Almadıysanız ben, ben. bir ara radyoya uğrayayım biz elden verelim. <gülüyor> Peki. E, tatilden döndükten sonra bu Super Session albümünden. E, Bloomfield Steels ve e, Cooper'dan bir şeyler mutlaka çalalım. Al Cooper'ın birlikte çaldığı... İnsanların ee, insanların haddi hesabı yok. Çalmadıklarını sayırsan <gülüyor> Yani olur. Rolling Stones'dan BB King'e, The Who'dan Jimi Hendrix'e, Alice Cooper'dan Cream'e herkesle çalmış. Çok sayıda da solo albümü var. Ee, şimdi oradan 2005 yılında çıkarttığı Black Coffee isimli albümden bir şarkı çalacağım. Bu albüm de bana çok sevgili dostumuz eski açık radyo programcısı Güven İlter'in verdiği bir albümdür. Evet, Bob Dylan'ın Planet Waves albümünde var olan orijinali orada olan bir parça. Going, going, gone. Buyurun. I went to put my own boots on on it, but it was cracked on the side, had a hole straight through the soul, I went downtown to the store where I first bought them, they said, couldn't even tell where it Someday be my tombstone when I'm born, going Al Cooper'dan bir Bob Dylan şarkısı dinledik Going Going Gone Evet, satıyorum. Satıyorum. Sattım. Sahne tozu demişken. Evet. Eee deniz tozuyla kar karıştırmayalım. Deniz tozu? Ha, toz mu? Sahne tuzu diye bir şey yok. Niye? Mesela sahne desiniz, sosisli yemek istediğiniz tuz lazım. Biz ona sahne tuzu demiyor muyuz? Sosisliye tuz mu koyuyorsunuz? Eee konudan konuya atlıyorsun yani. Konudan, konuyu konuyu atlıyorsun atlıyor yani. konudan atlıyormuşum gibi oldu, tamam Sahne tozu tabii yani böyle bir yuttun mu bir daha kendine gelemezsin şeyler vardı ya, işte o bir kere sahne tozunu Yuttun mu artık bitti. Fakat sahne tozu yutmak diye bir şey var mesela diyelim e, hafiften sahneye çıkar durumda oldun. Çalıyorsun veya sahne bir, pis. Sahne Sonra. pis diyorsun ki ben buradan biraz toz yutayım. Yat yatıyorsun yerlerde var Evet. Yani. Olmaz. olmaz. Böyle bir şey yok. Sahne tozu yutmak diye bir şey yoktur. Ee, Bunca yıldır çıkıyorum ben sahneye hiç yerlerde yatıp. He, hiç toz yuttuğumuzu hatırlamıyorum ben de. Yani eminim tozludur çıktığımız sahneler evet e, sahne e, insan ruhunda bir takım değişiklikler yapıyor doğru evet sahnenin insanda yaptığı en büyük değişiklik e, yediğine içtiğine dikkat etmesi hadi bakalım evet ben mesela e, sahneye çıkmadan önce çok ağır yememeye özen gösteriyorum bu doğru değil ben senin sahneye çıkmadan önce yemek yerken gördüm. Ha, yemek yiyorum ama daha sağlıklı şeyler yemeye özen gösteriyorum. Mesela... Yahu tek sosisli, patatesli abuk şeyler yiyoruz çıkmıyor. Evet, sağlıklı bir şey. Aç mı kalayım? Ay bir ağırlık çöktü. E, şeyleri eşliğinde gidiyoruz çalmaya. Evet işte o ağırlık hissi. <gülüyor> Sonra bir müzikal ağırlık olarak seyirciye tabii, de yansıyor. Tabii. Burada hoppa hoppa şeyler çalacak halimiz yok. Ağız Peki sevmez. burada radyoda e, bu mikrofonların bulunduğu masayı sahne sayabilir miyiz? Bence sayamaz. Fergel'e soralım. Yılların radyo tozu yutmak diye bir şey var mı? Sanki. Sank. Bunu sadece biz mi duyduk? Dinleyicilerimiz şimdi duyacaklar. Fergel'e o zaman bir kere daha soruyorum. Sanki benim sorumu duymamışlar gibi. E, mikrofon tozu veya radyo tozu yutmak diye bir şey var mı? Ya öyle bir deyim kullanılmıyor ama öyle bir durum var tabii yani. Radyoya gönül verdi mi bir kere? Şimdi bir sahne ya öyle bir Peki şey. Peki tiyatro pudrası diye bir şey var <gülüyor> Radyocuların öyle kendi aralarında bir deyim yok mu yani? Bilmediğimden değil biz Tanrı'yla radyoya yıllarımızı verdik bunları gayet iyi biliyorum. Da bakalım sen biliyormuşsun diye. Peki gardırop çamuruk. Ama mikrofon tozu yutmakta böyle bir şey yok yani tanımı. Başka, Başka bir, bir şey. şey de yok. Radyocuların kendi aralarında denir? Yani tam olarak öyle bir şey yok ama hani... Seni de mikrofon böceği ısırmış falan falan gibi saçma sapan... Etejer bir... suyu diye bir şey var <gülüyor> mı? Yok. Hayır. Yok mu? Etejer suyu yok. Hayır. Ben hep var biliyordum. E peki. Yani, bize, hiç, <gülüyor> bize hiçbir bilgi vermedin. E bir yapayım? de okulunu okudun bu işin. Etejer şimdi suyu en hemen... az... Radyo tozuna giriş bir falan gibi bir ders yok anlatıyor bu kadarıyla. Var. Ben bu şimdi aldım. Radyo tozuna giriş bir. Tabi. Tabii. Siz de onun kesinlikle... değil 101. 101. Yani. Kaldım onu bir, ben o dersten. De evet. işte RBT 101 Hı. falan gibi bir adı vardır. Kesinlikle. Vardı bir şeylerdi işte kaldım ben o dersten. Hatırlamıyorum. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nin kısaltma meselesine eğilelim bir programda. Olur eğilmeden konuşsak daha kolay olmaz mı? <gülüyor> Olur onu da yaparız. Peki Feryal Kabil'e bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programa ilerleyen edelim. dakikalarında tekrar döneceğiz sana. Hazır evet Etejar konusu. görüşmek üzere. Peki. Şimdi e, demin Going Going Gun çaldık ya. Evet. Aslında bu, bu bir sonraki şarkıyı çalmaya hiç niyetim yoktu. Sırf adı yüzünden listeye koydum. Çünkü şarkının adı Gun Gun Gun. Ha birincisinde Allah'ım gidiyor gidiyor gitti. Bu da gitti gitti gitti. gitti. gitti. gitti Anladım. Güzelmiş. E, söz konusu şarkı Alman alternatif grup e, the Notwist. Ben tanımıyorum. Benim tanıdığım tek grup var. Ama... Twist yapmayın. Notwist. Alman gruplar içinde en sevdiğim Alman Brothers'dır. Peki, bunu programdan önce de yapmıştın. Orada e, çok da... seviyorum ya, hep yapmaya <gülüyor> özen gösteriyorum. Teşekkür ederiz. <gülüyor> e, bu The Northwest isimli grup 1989'da e, kurulmuş, baya eski sayılabilecek bir grup. İlk başladıklarında böyle heavy metal, işte veya kendi de deyimlerimle dark rock falan gibi bir şeyler yapmaya niyetlenerek yola çıkmışlar. Gel gelelim, gel gelelim. <gülüyor> kafalarının bir kenarında Hep böyle bir elektronik alt yapılı Bir şeyler de varmış Şimdi de böyle neydiği belirsiz Bir müzik yapıyorlar ama güzel yapıyorlar Lakin Bu akşam playlistte olmalarının Sebebi güzel müzik yapmaları değil Sırf bir önceki şarkının adına çok benzeyen İsimli şarkı e, Yapıyorum öyle bir şey Ayrıca buradan halkımıza e, Bir şey daha duyurmak isterim Bu albümü de bana hediye eden Ferdi Zekioğlu'dur. Ferdi Zekioğlu'nun ismini niye zikrediyorum? E, kendisi müzisyen değil. E, müzik konusunda bir şey okumuşluğu, e, müzik alanında çalışmışlığı yok. Lakin... E, profesyonel müzik e, takdircisi dinleyicisi. ve dinleyicisi ve e, analisti. Ben hayatımda bu kadar sağlıklı koleksiyon yapan topladığı şeyleri bu kadar dikkatli dinleyen ve aralarında bu kadar iyi ilişkiler kuran çok az adam gördüm e, o kadar hastalıklı bir koleksiyoner ki kendisi mesela bir kere de 20 tane cd alır 2 e, yıl boyunca o cd'leri sorarsınız daha gelmedim onlara der işte onlar öyle jelatiniyle durur. Bir gün elbet açacağım, dinleyeceğim diye. Bin tane cd'si vardır. Daha altı yüz tanesini hiç dinlememiştir. Ama dinledikleri hakkında da yıllarca konuşabilecek kadar bilgisi var. Bütün bunları niye paylaşıyorum? Uzunca bir süredir Ferdi Zekiola bu birikimini bir radyo programında mutlaka paylaşması gerektiğini söylüyorum. Umarım bir gün artık açık radyo olur, başka bir yerde olur. ...bu gündeme gelir. E, o da Tek bana başına diyor, bir program yapsın da Ferdi bir program olsun. E, o da tek başına yapmamak istiyor. E, dedi ki bırak Tanju'yu... ...gel beraber yapalım. Ben de dedim ki olmaz. E, yazık şimdi bütün hayatı bana bağlı. Radyo programını bırakırsam... ...çöker. E, ben de televizyona geçerim o zaman. <gülüyor> Olabilir. Peki e, şimdi bana... ...sevgili dostum Ferdi'nin hediye ettiği... ...bu e, NotWist albümü... ...2008 tarihli The Devil You Plus Me albümün adı. Oradan Going Going Gun üzerine Gun Gun Gun dinliyoruz. When it comes say goodbye to all your cousins Cause they'll never let you go this far it's come say goodbye to all these cousins cause they'll never let you go this far never let you go this far alone when it comes say hello to all us others cause we'll never let you go We will never Evet efendim. Not Twist'ten Gun Gun Gun dinledik. Ee, çok enteresan bir şarkı. Ee, sonunda ben, uzun bir boşluk var bu şarkının. Aynen, aynen öyle. Bende şeyi var. Bu albümün nota kitabı var. 16 o, ölçü sus var. 16 ölçü sus var. Ee, ve şey gerçekten CD'deki track sonunda da böyle çok uzun bir boşluk var. Ee, oldukça, sanat... oldukça anlamsız... Buldum ama e, sonuçta Adamların sanatsal eğilimlerine de Saygı göstermek lazım Orijinal haliyle çalmayı uygun buldum Evet ben şeyi sevmiyorum Parçanın üzerine konuşmayı sevmiyorum Onun için boşluk da olsa Orada dinletmek zorundayız Tabi tabi kesinlikle Çünkü bilinçli açık radyo dinleyicisi der ki Notbist'in o şarkısının sonunda boşluk var Ne yaptınız katlettiniz şarkıyı evet, ee, evet. O gibi durumlarda da e, Mahirılgaz ...bizim kulağımızı A par parmak çeker. Parmak uçlarımıza ahşap cetvelle vurduğu için şey yapamıyoruz. Biz Peki. de ertesi gün ahşaptan kalma oluyoruz öyle durumda. <gülüyor> evet. Şimdi bu o, sakin e, parçanın üzerine ben en iyi gidecek müzik olarak motöre düşündüm. <gülüyor> Onlar da sahne tozu yutmuşlar. Evet belli. <gülüyor> belli çaldıkları şeyden. Evet. Bunu bir toz yutmadan bunu yapmak... <gülüyor> Böyle bir gönderme hayal etmemiştim ama güzel oldu. <gülüyor> gönderme o zaman, yani göndermeyim o zaman. Tamam. Peki. Ee, bu aralar ne oldu? Yürüye hip şeyimiz bitti, Motorhead'e mi geçtik? Evet, ben zaten evde ne dinliyorsam o dinlediklerimden e, ceplerime doldurup buraya geliyorum. Vallahi girdim. ben evde de bunları yiyorum aslında. Şimdi bu e, Hammered adlı albümden e, Motorhead'in son line-up'ı. Öyle mi? Öyle. Senin önündeki notlarda başka türlü yazıyorsa da kesinlikle onlar yanlış. Motorrad ile ilgili not getirmedim. Ben e, Motorrad ile ilgili bir tek not getirdim. buçuktan 10. Vay güzel. O zaman onu dinleyelim mesela. Dinleyelim. 2002'de çıkmış orada albümü. Oradan Voices from the War o zaman. Buyurun. Tamam. I'm just fucking Müzik 2 ayrıların sahne tozu konulu 38. bölümünde motor Voices from the War evet. ee, Savaş Sesleri isimli şarkıyı dinledik. Şimdi uzun zamandır e, yapmadığımız, ihmal ettiğimiz bir şey var. O da müzik2ayrılır.tumblr.com Yani blog sitemize gelen bir takım mesajlara, e, sorulara cevap verme işi. E, biraz eski Sorular. Bugün seçtiğim iki tanesi. Ee, neden bir süredir cevap vermiyorduk bunlara? Bilmem. Tamamen senin ihmalkarlığın. Ben siteye bakmıyorum. <gülüyor> i̇şte belli. <gülüyor> Peki. Şöyle bir soru var. Siz her programda ufku muzu soyarken, açarken neden içimizden gelen bu engellenemez öğrenme isteğimiz muzla birlikte hazmetliyor? Bunun altında yatan sır ne ola ki? Ee, imza olarak da Flügel Horncu Müşfik, Göztepe Otosanayi. Ee, evet. Müşfik, Ayrıca noktalama işaretleriyle ilgili bir program yapsanız ne güzel olur diyor. Bunu üç kere yazmış bu arada. Ee, noktalama işaretleriyle ilgili program yapılıp yapılmayacağı e, tamamen Güray Bey'e bağlı. çünkü. Mahir, e, Mahir, Mahir haber veriyor program. Mahir Bey'e bağlı. Evet. <gülüyor> Ya bana bal değil en azından. O konuda bir şey diyemeyeceğim. <gülüyor> Sevgili müşfik, e, sorduğun sorunun birden fazla cevabı var. Ufku muzu soyarken derken ufku muzu ayrı yazmıştık. E, orada kelime esprisi olduğunu tahmin ettiğim evet. bir durum var. Evet. E, sorunun e, birinci cevabı e, 35 kilometre. Maksimum o da. İkinci cevabı da e, kiraz. Ama buzlukta çok uzun bırakmayacaksınız. Çünkü o zaman donuyor, yenmesi çok zor oluyor. Peki, o zaman diğer soruya geçiyorum. Buyurun. E, bunu da Orkun Selçuk göndermiş. Orkun Selçuk bizim e, düzenli dinleyicilerimizden bir tanesi. E, zaman zaman mail atıyor, zaman zaman mesaj atıyor. Aklıma takıldı da efendim demiş. Gökyüzünde gördüğümüz cisimlere neden hala ufa diyoruz? Tanımlandı nasılsa artık. Tanımlanmamış uçan cisim değil onlar. Çok zor durumdayız, evet. E, şimdi... E... Eski çağlarda biliyorsunuz bir takım göktaşları dünyaya düşmüş. Düştüğü zaman da o zamanki insanlar zarar görmüşler. Ve demişler ki çocuklarına bu düşen şeyler var ya ufo ufo uf yapar adama. <gülüyor> o yüzden öyle halk arasında ufo diye kalmış. Şaka bir yana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e? E, UFO'lar e, aslında e, tanımlanamamış isimler. Niye? Çünkü tanımlanmış olsaydı artık onlardan UFO değil de efendim ne bileyim Mehmet, Ali gibi ya yani isimleri olurdu. Veya işte Masa gibi. Öyle bir tanımı olurdu. Öyle bir şey yok. Yani varsa da bana bir bu bilgi ulaşmadı. NASA'dan Orkun Selçuk bana bir, tanımlandığını söylüyor. Işte. E, o zaman isimlerini söylesin. Hani mesela 3 tane kırmızı ışık üçgen şeklinde havada uçtuğu zaman biz buna işte baz diyoruz desin biz de o tanımları bilelim. Umarım Orkun dinliyordur. Bu tanımları bizlerle paylaşırsa çok seviniriz. Evet ben de daha sonra radyoda tüm halkımızla paylaşırım bunları. Peki. Paylaşmak derken yani biri senin biri benim gibilerinden değil. Anladım. Bilgi paylaşımından bahsettim. Evet. Bugünlük seçtiğim mesajlar bu kadar. Sıradaki şarkımızla benim programımızdan... seçtiğim bir mesaj var. İsterseniz onu söyleyelim. Dünya barışı. Çok güzel bir mesaj verdiniz. Tacı alacağınıza neredeyse eminim. Tabii. Peki. Sıra da benim en sevdiğim gruplardan bir tanesi var. Benim de. İlginçtir. İlginç olduğu kadar da enteresandır. Evet. Grand Funk Railroad ve yine o albüm e, Pluribus Funk albümünden Bir şarkı getirdim Bana kalsa o albümdeki e, Save the Land şarkısını her programa getiririm Ama Feryal'dan dayak yerim diye korkuyorum açıkçası. Sonra da e, işte her programa Uyuruya hip getiriyorsun motorhead getiriyorsun Oluyor bunun adı değil mi Tamam Uyuruya hip getirmiyorum ama ben işte ha, Grand Doğru. Funk Railroad getirmek istiyorum Nitekim onu da getiremiyorum Anladım mantığını şimdi çözdüm <gülüyor> Peki 1971'de çıkmış Olağanüstü bir albüm bu ee, o plak kapa yuvarlak bozuk para şeklinde olan hani kabartmalı Tamam. Neyi hatırlatmaya çalıştığınızı anladım. <gülüyor> sen de yok, ben de var. Hatta ben de yerli baskısı kare şeklinde olan da iki tane var bu plaktan bende. İki. Biliyorsun, değil mi? Yani sen de milyon tane plak da olsa ben sadece bu plak bende olduğu için car car car konuşmaya devam Benim edeceğim. Benim de bir çözümüm var. O plaktan mı alacaksın? Alacağım da nereden alacağım? <gülüyor> i̇şte. Nereden? Yani para vermeden almayı düşünüyorum. Öyle bir ipucu vereyim. He, peki ben hemen kilidi değiştiriyorum eve gider gitmez o zaman. Şimdi bu müthiş Kilidi albüm, derken değili geçmiş zaman değil mi? Evet. E, e Pluribus Funk albümünden No Lies isimli şarkıyı dinliyoruz. Evet efendim dünyanın en iyi grubu Grand Funk Railroad'dan No Lies dinledik. Bunun ardından müthiş bir haberimiz var. Nedir? Müzik hikayelerinin blogu az önce bambaşka bir havaya büründü. Eskiden ne yapıyorduk? Burada programı yapıyorduk. Sonra ben eve gidiyordum. İlk önce ses kaydını yüklüyordum. Sonra bugün çektiğim fotoğrafları yüklüyordum. Sonra da programın playlistini yazıyordum oraya. Artık fotoğraf yüklemeye son. Niye? Fotoğraf ve video işini canlı blog yapıyoruz. Yani program sırasında. Ve buna az önce yüklediğim iki şeyle başladık İlk önce e, Tanju'nun stüdyoda jimnastik yaparken e, çektiğim bir fotoğrafını yükledim Sonra videoda yükleyebildiğimizi fark edip onu da yükledim Şu anda müzikikiyarları.thumblr.com'a girerek Tanju'nun radyo stüdyosunda yaptığı jimnastik hareketlerini görebilirsiniz Yorum yapmak isterseniz de yine siteden veya müzikikiyarları.thumblr.com'dan yaparsınız hep diyoruz ya programda görsellik bizim için çok önemli böyle. diye. Bundan sonra böyle de paylaşacağız. Gerçi benim yapmış olduğum bu jimnastik hareketlerine herhangi bir yorum yapacak bir kişi olduğunu da düşünmüyorum ama. Yani işte çok iyi mi olmuş, olağanüstü mü olmuş, muhteşem mi olmuş? Yani iyi sıfatlardan hangisini seçtiklerini belirtmek isteyebilirler. Evet bir iyi sıfatlardan hangisini seçerler ben de şeye karar veririm. Yeterince doğru bir sıfat seçmişler mi? Peki. Çok konuşuyoruz bugün. Daha çalacak çok şeyimiz var. Foma çalıyoruz ilk defa. E, Foma derken e, yani buralara Foma <gülüyor> anlamında e, negatif bir e, emir kipi değil. Sevgili Dark, e, Foma Tanju'nun grubu. Tanju'nun müzik projelerinden... Bir yani Tanju'nun grubu demeyelim o zaman e, ya, başını ben çekiyormuşum gibi olur öyle değil dört başlı bir canavar mı hatta artık beş başlı bir canavar evet. ee, kimler onlar Daha'n Batur Murat ben Evren çok güzel soyadlarını vermediğiniz iyi oldu ama sokakta tanınırlarsa kötü olur yani şimdi hızla soyadlarını <gülüyor> hatırlayamayabilirim e, Foma ilk önce dört kişiyi kurulup sonra Daha'nın da e, kalıcı olarak Ekibe katılmasıyla beş kişiye çıkmış bir e, rock grubu. Rock grubu diyerek doğru bir şey söylüyor muyum? Rock evet rock grubu. Aynen, aynen öyle. Başka ee, müzik mi var? Hiç. E, 2008'de bir albüm çıkarttınız. Evet. Albümün adı albüm. Albümün adı albüm. Ondan sonra gittiniz e, geçen seneki son Fair'de e, Büyük Dörtlü'den önce çaldınız. Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ee, şimdi tatil yapıyoruz. Şimdi tatil ee, i̇kinci albüm için bir sürü besteniz olduğunu biliyoruz. E, artık şimdi ikinci albüm mü çıksın? Yoksa bir EP mi çıksın? Belki ee, direkt üçüncü albümü çıkartırsınız. As aslında ilk albüm için e, isim seçerken ben demiştim ki FOMA 4 olsun albümün adı. Allah Allah daha hiç üç tane albümümüz yok dediler. Ben dedim ki Led Zeppelin 4 var ama ona bir şey demiyorsunuz. Ee. Sonra kabul olmadı tabii ki. E, Klip çektik. Batur itiraz etmiştir ona. O, o Batur yapar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> batur itiraz bu Türkiye'nin en iyi bas Evet. Belirtmek istiyorum. Evet. Ee, şey FOMA ne yapar? Ee, yani çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. İki tane klip çektik. Ee, elimizde bekletiyoruz. Ee, dört tane parça kaydettik. Elimizde bekletiyoruz. Ee, yeni bir e, yaklaşım. <gülüyor> yeni bir yaklaşım. Kaydedip evet. kaydedip yayınlamıyoruz. Tabii. Çok güzelmiş. Ee, peki normalde ben bunlarla ilgili notlar alıp paylaşıyorum ya e, dinleyicilerimize bu sefer sen anlat e, FOMA'nın ne demek olduğunu FOMA e, benim en sevdiğim yazarlardan biri olan e, Kurt Fonegut'un e, bir kitabında geçen bir kelime Kitabın adı Kedi beşi Orada da bir e, adada e, yasaklı bir din var Bu dinin de Bokonon diye bir e, işte lideri var ee, onun bir e, kalipsolar kitabı var. Ee, o kitap kitabın başında diyor ki Foma ile yaşayın. Foma sizi sağlıklı, mutlu, zengin kılacaktır diyor. Foma ise zararsız yalanlar. Daha doğrusu Türkçe'ye zararsız yalanlar diye çevrilmiş ama esası e, kimseye zararı olmayan gerçek dışılıklar. Hmm. Güzel grup adı. Evet ben çok seviyorum. Mehmet Ozman olsaydı toprak olsun abi. Toprak ne güzel diye <gülüyor> tutturur. Neyse ki grupta <gülüyor> Mehmet Ozman yok. O zaman bu şarkı e, bizim ilk çıkardığımız EP'de yer alıyor. Çok da güzel bir klibi var bu e, Ben de bunu e, radyoya getirirken albümden değil, EP'den aldım. Ne Arasında fark? ne fark var diyeceksiniz. İkisinin mastering'i farklı. Öyle mi? Bakalım dinleyicilerimiz aradaki farkı anlayabilecek mi? Ayrıca YouTube'dan e, insafsızın <gülüyor> klibini... Ee, izleyebilirler. Klip çekimleri sırasında ben de stüdyodaydım. Ee, çok çok kısa bir an için davulun arkasında görünüyorum. Ee, evet. Bakalım yakalayabilecek misiniz? Ee, bu parçayı e, müzisyen dostumuz Taylan Dedeoğlu için çalıyoruz bu akşam. Neden? Öyle. Çok eski dostumuzdur. Çok iyi gitarcıdır. İyi gitarcıdır. Evet. Tamam. O yüzden e, bu parçayı ona... Ben de kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Pek severim evet. çünkü. Buyurunuz Foma. Buyurunuz, Foma, insafsız o zaman. safsız dinledik FOMA'dan. Ee, çok konuşmadan hemen bitirmemiz gerekiyor. Söyleyecek çok fazla da şeyimiz var. Çünkü Kaan Akşit isimli dinleyicimizden bir e-mail gelmiş. Ee, blogdaki fotoğrafa ve videoya bakmış olacak ki Darth Vader hiç filmdekine benzemiyor. Luca babası olduğunu söylerken neler hissetti diye sormuş benzemez tabii. Evet Çünkü... beni başka biriyle karıştırıyor. Buradaki tek benzerlik isim benzerliği. İsim benzerliği. Bu evet. başka Darth Vader. Herhalde bir başka Darth Vader Zaten benimki var. V E Y D R diye yazılıyor. Vader. Vader. Bir, bir Darth Vader daha mı var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki, Luke kim? Bilmiyorum. Ama herhalde önemli birisidir. Eee Kaan de Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz bizimle ilgilendiği için. Bir Johnny A şarkısıyla veda edeceğiz. Daha doğrusu Johnny A. cover'ıyla veda edeceğiz. Johnny A. kimdir? Johnny'un denincisi. Jo Johnny Antonopoulos. Kendisi Yunan asıllı Amerikalı bir müzisyen. 8 yaşından beri Johnny A. diye tanıtıyormuş kendini. Çünkü soyadını kimsenin söyleyemediğini düşünüyormuş. Çok önemli bir arkadaş. Kendisi hakkında söyleyecek çok şeyim vardı ama artık başka zaman anlatırız. 2004'te çıkarttığı Get Inside albümünde bir Jimi Hendrix cover var. The Wind Cries Mary'yi Baya güzel yorumlamış bu akşam. Onunla veda edeceğiz. Sahne tozu hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlattığımızı e, dü ama. düşünüyorum. E, tekrar söyleyelim. Önümüzdeki iki haftanın programını banttan dinleyeceksiniz. Çünkü ben tatilde olacağım. Çok güzel programlar hazırladık size önceden önceden. Ben yine geleceğim abi. E, gel tabii canım. Sensiz ne yaparlar? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu programları tatilden döndükten sonra blog'a yükleyeceğim. Bu gecikme için de bizi affedeceğinizi tahmin ediyorum. Zaten Tanju'nun müthiş videosuyla da e, şim, taht şim, şimdiden gönlünüzü aldık diye düşünüyorum. E, Müzik iki ayrılırın 38. bölümünü dinlediniz. Ben Güray Özkay. Ben Semiramis Pekkan. 3 e, hafta sonra canlı olarak görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ...ayrılır. Sevgilim. Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? <gülüyor> Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye Teşekkür ederiz.